Ondan sonra gelen ayetlerde kısaca Onlar İbadur Rahman Allah'ın ayetlerini Duyduğu zaman sahır ve kör davranmazlar Demek ki kul düşünecek Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir Kur'an-ı Kerim ayetler Allah'ın Kullarına gönderdiği mektuplardır Sabi buyuruyor ki Sanki diyor biz gökten inen Bir sofra olarak kabul ederdik İlen her ayeti Toplanırdık müzakere eder Acaba Allah'ın rızası nedir Bu ayeti kerimede Allah'ın rızasını kazanmaya gayret edelim derdik. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki Medine'de biz diyor yüksek bir yerde otururduk. Bir gün ben çalışmaya giderim, Bir gün komşum çalışmaya giderdi. Sırayla Allah Resulü'nün huzuruna girerdik. O gün hangi ayetin inmişse Allah Resulü'nün mübarek anında ne bir kelamlar çıkmışsa birbirimize aktarırdık. i̇bn Mesud da buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'ın hanımları Akşamları beyleri eve geldiği zaman, bugün Allah'tan hangi ayetinde? Allah Resulü ne buyurdu? Sen bana bunları söyle. Şarşıda ne alınıyor, ne satılıyor, ne moda, ne bilmem, bunlar değil. Allah'tan hangi ayetinde? Allah Resulü ne buyurdu? Onu söyle derlerdi. Sabahlarında efendileri giderken, bak efendi, sakın bana haram ve şüpheli lokma getirme. Ben dünyada açlığa katlanırım, fakat cehennem azabına katlanamam derler. Cenab-ı Hak bizden böyle bir, bir nesil istiyor. Hmm. Rabbenaheb Lena min azwa ve zuriyatina ve imama. Ya Rabbi diyoruz, gözümüzün nuru olarak aileler, gözümüzün nuru olacak aileler. Efendimiz de buyuruyor ki çocukların da müsabahat müsava, yapın eşitlik kurun. Yalnız kız çocukları hariç bilin. Onlara daha çok itina gösterin. Çünkü nesli onlar yetiştiriyor. İffeti onlar temsil ediyor. Ve öyle ailelerden gözümüzün nuru olacak nesiller Ya Rabbi ihsan et diye. Cenab-ı Hak o duayı telkin ediyor biz Biz nasıl olacağız? Ve cannelil müttakini imama bir takva toplumu olacağız. Cenab-ı Hakk'ı seven, Cenab-ı Hak'tan korkan Nefsani arzuları bertaraf eden Ruhani istidatlarını inkişaf ettiren Kendisini ilahi müşahedenin ilahi kameranın altında olduğunu Kalp ve idrak ve şuur haline getiren Bir mümin olmamız Cenab-ı Hak istiyor Takva kalbin sanatıdır Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Hüdenli'l-Muttakim buyuruyor Kur'an-ı Kerim takva sahipleri bir rehberdir Herkes Kur'an-ı Kerim'i kalbine göre Anlar kalbine göre duyar Kur'an kalbine göre derinleşir Onun için cenab Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sar ve kör davranmazlar buyuruyor. Yalan yere şahitlikte bulunmazlar buyuruyor. Demek ki bir müminin her dediği doğru olacak. Bir kalp olmayacak. Hiçbir menfaat karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, yamulmayacak. İşte Efendimizin sıfatı el emindi. Es sadıktı. Ona layık bir ümmet olmaya gayret edecek bir mümin kıyametle onla beraber olmak için. De bunlar Cenab-ı Hak diyor bunlar sabır işi. Her şeye sabır işi. Varlıkta sabır, yoklukta sabır, ibadette sabır. Hayatın her safhasında sabır. Ve bu Cenab-ı Hak böyle böyle yani ibadullah Rahman olabilmek sabır işi. De bunlarda kıyamet günü bir selamla ve bir büyük bir Kazimle karşılığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Rabbimiz hülasa ederek bizim birinci madde Kur'an ve sünneti hayatımızın her safhasına intikal etmemizi arzu ediyor. Bir yerde unutmamak. İkincisi, seherlerde faziletimizi arttırabilme. iç alemimizi, yürek alemi doldurabilme. Gündüzlüğün de o şekilde bir hayatını devam etmesi. Fünuma sadıken buyuruluyor. Saadihlerle, sadıklarla beraber olmak, oradaki ruhani enerjiden istifade etme. Oraya ne kadar samiyetle gelirse o kadar 1400 sene evveler ruhani enerji gelir. Yani bir sohbetten bir reçete alıp çıkılıyorsa o sohbettir. İnsan orada yanlışlarını görüyorsa, güzel amellerini de görüyorsa, onun faziletlerini artırmaya gayret ediyorsa o sohbet ona bir reçete vermiştir. Onun için sohbetlerine ne kadar bir ibadet heyecanıyla gidilirse Cenab-ı Hak onu bizden arzu ediyor. Ey iman edenler! İttika edin. Allah'tan korkun. Kûnü me Sadık da buyuruyor. Kûnü sadıkı buyurmuyor. Ya sadıklar olun buyurmuyor. Kûnü me as Demek ki bunun sadık olmanın malzemesi bu beraber bir o enerjiden istifade edilmek sürede bir sadıklaşma. Çünkü insan daima taklideme geldir. Önündekini taklit eder. İnsan, insanın üzerine iki şey müessirdir. Aldığın gıda müessirdir. Helalse seni inceltir, zarifleştirir. <gülüyor> eğer şüpheliyse, haram karışmışsa, hantallaştırır. Ruhani hayatınızı zedeler. İkincisi, beraber olduğun insan, eğer müsbet bir insansa, hayır-hah bir insan seni hayra götürür. Eğer Yanlış yolda bir insansa seni yanlış yola götürür. Bu iki müessir çok mühim. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetin bu helal gıda çok duruluyor. Bu beraber bulunma işte sahibi de Efendimiz'de bulunma sebebiyle en zirve insanlar haline geldi. En zirve müminler haline geldi. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de de onları methede onlar gibi olmamızı. İslam'a ilk giren muhacirler, tövbe yüzüncü ayet. Ve onları tabi eden ensar. Yani Medeniyeliler ve onlara tabi olan ihsan sahipleri. Yani bizlerinde Cenab-ı Hak onlara tabi olmamız, esap gibi bir hayat yaşamımızı arzu ediyor. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından işler nasip eylesin. Rabbimize sadık, salih, dost bir kul olabilmeyi, Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmeyi ihsan eylesin. Son nefesimizin en hayırlı bir an olmasına cümlemizi efendimizin huzurunda kıyamet günü cem eylesin inşallah lütfuyla keremiyle lillahi fatih